Her seferde mi diyor hocam? Tabii niye olmasın? O evler birleşiyor, şato oluyor. Üyorsam, bir şey oluyor <gülüyor> Bismillah, var. velhamdülillah, ve salatu ve selamu aleyha, e, Resulullah ve bat. Elhamis, beş, beşinci alıştırma, ikramayeli, gelen şeyleri oku. Burada da, çekimini yaptığımız bu, ezbefe vavi fiillerin, yani, aynel fiili vav olan, şu vabi denir. O fiillerin cümle içerisinde kullanımı var. Onları okuyalım, tercüme edelim inşallah. Siz de bulunun. Zurnu'l müderrisel cedidel barihate. Dün gece yeni öğretmeni ziyaret ettik. Ezukti hadet taame ya ukhti. Ey bacım ey kız kardeşim, bu taamı bu yemeği tattın mı? Onun tadına baktın mı? Nam, zuktuhu ve tuhu leziden cidden. Evet, onun tadına baktım, onu, onu tattım ve onu cidden lezzetli buldum. tuhu onu buldum. Nasıl? Leziden cidden. Zehebtu ila Mekke'te ve tuftu bil Kâbeti. Mekke'ye gittim ve Kâbe'yi tavaf ettim. Somna isneyni pazartesi günü oruç tuttum. <gülüyor> Evmun isneyn pazarteseydi. Ma <gülüyor> za gulteli hamidin ya Ahmedu. Ey Ahmed, Hamide ne dedin? Ma za gulten? Ma gultulehu şeyen. Ona hiçbir şey demedim. Meta gumtum minen nevmi ya ebna yi. Ey Uyukudan ne zaman kalktınız? Kumtüm. Kumna kable ezanil fecri. Sabah ezanından önce kalktık. Balet tıflu fi sevbi. tifl küçük çocuk elbiseme işedi. Tüptü ilallahi. Allah'a tevbe ettim. Kuntü mutabenil kuntu mutaben yevme. Felam ez hep ilal medreseti. Bugün yorgundum, yorgun idim ve okula gitmedim. Zareni sadiqi emsi ve zurtuhul yome. Arkadaşım dün beni ziyaret etti ve bugün ben onu ziyaret ettim. Zurtu hu, zurtu ziyaret ettim hu onu. Anlaşıldı. ise i̇şte geçiyorum. Es-sadis te'mel maili altıncı alıştırma gelen şeyleri düşün. Burada da ecbefi vavi fiillerin muzari çekimi var. Hamidun yegûlü <gülüyor> Hamidun ve Ahmedu yegûlâni et-tullâbi yegûlûne Aminetu tegûlü Aminetu ve hafsatu tegûlâni et-talibâtu Yegulne. Müsennaları ben ekliyorum abi. Evet, <gülüyor> <gülüyor> müsennaları almamış. Müfret ve cemsikaları almış Ben müsennaları da ekliyorum oraya. Yegulü, yegulani, yegulûne. Tekulu, tekulani, yegulne. Tekulu, tekulani, tekuluna. Teguline, tekulani, tegulne. Yegulü, negulü. Ne haftında olarak şey, ya ya, da değişiyor. Şey mı? Elbette. Ye hebani gibi, tez hebani gibi. Değişmiyor. Değişen şey sadece vavun ortaya çıkması. Muzaride vavun ortaya çıkması. Mazide orta, açıkta değildi. Müta'mimat harfine dönüşmüştü. Burada da metarif olarak ama gene ortada. açık. Uktub tasrifu'l-mudari'i Min qame ve tafe. Es, evet. Es, yapolu, er, yatılı, tamam. Ilik, evet. Qame ve tafe fiillerinin muzari uygun zamire isnalet demişsiniz yani de. Yani sizde de qame ve tafe fiillerinin muzari çekimini yazacaksınız. İkra, ma'ayeli gelen şeyleri oku. اَنَا اَزُورُكَ وَاَنْتَ لَا تَزُورُن۪ي Burada da yukarıda okuduğumuz ilk giriş kısmında okuduğumuz bölümün muzariye kısmı var. Muzariye'leri ecbefi vabif ile muzariye'nin muzariyesini daha doğrusu cümle kullanımı var. Ben seni ziyaret ediyorum ve sen beni ziyaret etmiyorsun. Etmişsin. La تَزُورُن۪ي Etmezsin. la Etmezsin olmaz mı? Etmiyorsun olur. Et. Ben seni ziyaret ederim, sen beni ziyaret etmezsin, bu olmaz. Bu yani buradaki daha geniş zamana şey edildi dede. Manayı verecek olursak böyle veririz. Ma dediği zaman şimdi zamanı geçirdik. Evet. Yetûfü'l-hüccâcu bil-kâbeti. Hüccâç, yani hacılar kabe'yi tavaf ediyor. Ma da tegulin ne ya ne annem ne diyorsun? Uridu en ekunem dersen, öğretmen olmak istiyorum. Elmenatu yezur ne, kâle külle usbuin. Kızlar her hafta teyzelerini ziyaret ederler. Kâle tullabu li müdresihim. Ya ustad en ne an nazuraka Öğrenciler öğretmenlerine hitaben dediler ki ey hoca biz yarın seni ziyaret etmek istiyoruz. Temel muhayli. Burası anlaşıldıysa yeni konuya geçiyorum. Gelen şeyleri düşün. Burada da ecbefi vavi fiillerin yani ayneli mutel ve illetli arifte vav olan fiillerin meczum halleri var. Cezmedilmiş halleri var. Lem edatıyla. Yegulü sigasının başına lem dahil olursa lem ne yapardı? Sonunu cezmederdi. Lem yegul olur. Lem yegul kafın çekeriyle. Ancak Arapçada bir kaide vardır ki iki sakin bir araya gelmez. İki sakin bir araya gelmediği için mana bozulmayacak şekilde sakinlerden birisi hasf olunur, gizlenir. Dolayısıyla lem yegul'deki metarifi vav birini sakindir. Lam ikinci sakindir. Lam'ı kaldırırsak mana çıkmayacağı için vav'ı kaldırırız. Lem yegul olur. Dolayısıyla cezmedatı sonunu cezmettiği gibi iki sakinin bir araya gelmemesi kaydesinden dolayı da o metarifi olan vav da hasf olunur. Lem yegul olur. Bu cez medatında da böyledir. Emir'de de böyledir. Biraz sonra gelecek. Anlaşıldı mı burası? Lem yegul oldu ya. İki sakin bir yere geldi. Birinci sakin nedir? Met harfi. Harekeli olmadığı için sakin durur. İkinci sakin değil. Cez lemin etkisiyle la merfiilin cezmolunmuş hali. La e, yeguldeki lam harfi. Dolayısıyla iki sakin bir yere geldi. Mana bozulmayacak şekilde birinci sakin Hasfunur lem yeğul kalır. Metahfiller sakin mi diyor? Yani Hıh. Hı, Tabii. Metaller sakindir. Sakin. Hı hı. La yeltaki sakinani beynel gavsayn. Parantezesinde iki sakin bir araya gelmez. Yan yana gelmez. Ashir edhil lem alel efalil atiyeti vadbit ha bi şekli. Gelen fiillere lemi girdir ve şekille onları harekele. Hmm. Lem yekun diyoruz, mi? fiilin başına lem dahil edersek lem yekun. Yakumu <gülüyor> evet. evet, fiilin başına lem dahil edersek Alabi? abi. Lem. Lem çekmeden yebulü fiilinin üzerine lem dahil edersek abdurrahman lem Yebul. Yebul. yebul, uzatmadan. Lem, yebul, evet. Yezuru, yesumu, yetuvuyu da siz düşünen. Ecbanel esiletil atiyeti bin nefi müsamilen lem. Burada da yukarıda alıştırmasını gördüğümüz lem'in muzari fiilin başına dahil olmasının soruya cevap verme şekliyle kullanımı var. Gelen sorulara lem'i kullanıcı olarak nefiyle olumsuzlukla cevap ver. Nedir bu sorular? Ezur tel müdira ya aleyyu. E yani müdürü ziyaret ettin mi? Lem ezur. Lem ezur Lem, azur. lem hu diyebiliriz. <gülüyor> lem ezur hu. Bunu ziyaret etmeneyim. <gülüyor> Aslı neydi? <gülüyor> Zare yezuru ezuru. Lem ezur İltikail sakinliğin olmadığı için. Lem ezur. Olur. Güzel. E kame e ke minen nevmi Erkek kardeşin uykudan kalktı mı? Lem yegum. Güzel. Bir tane daha yapalım. E bâle tıflu fi gamîsike Tıfl gömleğine işledi mi? Lem yebul. Lem yebul. Evet. Diğerlerini okuyup tercüme edip geçelim. <gülüyor> Es-sumti emsi ya Ey e Ayşe, dün oruç tuttun mu? Ek-kün te fil fasli fil hıssetil ula. Birinci derste, birinci kısımda sınıfta mıydın? Sınıfta mıydın? E-zukti hadet taame ya ummi. Ey anne, bu yemeği tattın mı? akulte ha keza ya Umeru, ey ömer böyle mi söyledin veya böyle söyledin mi Hakeza böyle aynı şekilde aynı bunun gibi eade ehuki min arriyad ya selma ey selma erkek kardeşin riyattan döndü mü ade racaa manası vardır biliyorsunuz etufta mil kebeti ya Ey kardeşim, Kabe'yi tavaf ettin mi? Ekun temaridan fil usbuil Geçen hafta hasta mıydın? E kelbu. Köpek öldü mü? Sorularına lemi kullanarak cevap vereceksiniz. Temel maili, gelen şeyleri düşün. Burada da Ecefi vavi fiilin emri hazır sigası var. Emri hazırda ne yapıyorduk? Muhatap, muhatap sigayı alıyorduk. Değil Onun, atıyordu. Evet, muhatap sigayı at, alıyorduk. Ne gibi? Mesela e, gabele fiilinin, gale-i gulünün tegulü alıyorduk. Muzara tarifi tey atıyorduk. Değil Sonunu değil. emre delalet etsin diyeceğiz mi diyorduk. Geriye kalıyorduk, gul. İki sakin bir yere gelmediği için gul kalıyor. Evet. te, te yaptık gulü, sonunu cezmettik gul, iki sakin vav ve lam bir yere gelemeyeceği için vav'ı hasbettik gul oldu. Dolayısıyla ecbefi vavi fiillerin hepsi bu kalıp üzere gelir. Emri hazırı. Gul, sum, zur ila akır. La yaltaqi sakin, sakin bi araya gelmez yani yana gelmez. Sugal emra min el efal gelen fiillerden emri emir sigasını çek. emir sicala. Tekumu su kum. Tesumu su. Tekunu kun. İla ahir. Tezooru, tetuufu, teudu, tetubu, döndü değil mi? Avdete de. döndü. Ade, ecveh, evet. İkra mayeli Gelen şeyleri oku. <gülüyor> Zurni gaden ya Mahmudu, ey Mahmud yarın beni ziyaret et. Ud ba'de saatin bir saat sonra dön. Kum min hunâ veclis hunâke Buradan kalk, oraya otur. Sumgaden, yarın oruç tut. Zughadet taameyahi, ey kardeşim bu yemeği tat. Tub ilallahi eyyuhel muslimu, ey Müslüman, ey Müslüm kişi, Allah'a tevbe et. Bu eyyuha, niye eyyuha geldi, eyyu gelmedi. Nide arfi eyyudan sonra, Eliflamlı bir kelime gelirse ha gelir on onlara haber. Eyül Müslüm diyormaz da müslim Müslüm olur. Eliflamlı kelimeden dolayı. Münada yani. Münada eliflamlı olursa marif olursa bu durumda eliflam ile marif olursa o Eyyül'ün sonuna bir de ha eklenir. Devam edelim. Huvelâ yefhemil arabiyyete. O Arapçayı ve gaynaf hamul arabiyete hep emre gittik sonunca hizmettik. O Arapçayı anlamıyor. Kullehu hadzal kelame billugatihi. Ona bu kelamı bu sözü diliyle, lügatıyla söyle. Tuf bil kabeti, kabeyi tavaf et. Gaylallahü teala liresulih sallallahu aleyhi ve sellem. قُلِّ اللّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ Maşallah, Allah, maşallah. Yüce olan Allah, Resulü sallallahu aleyhi ve selleme buyurdu ki, de ki doğuda, batıda Allah'ındır, Allah'a aittir. تَمْبَلْ مَايَلِ <gül> Gelen şeyleri düşün, burada da Ecbefi vabi fiilin nehi hazırı var. Emri hazırını gördük. Nehi hazır. Yani olumsuz emiri. Yapma, etme, gitme, gelme manasındaki olumsuz emir Onu göreceğiz. Ecbefi vabi. Ejbefi vabi. vabi. Ya, ne vabi. demek bu? Vabi. Ecbefi yayı de var. Sonra o da gelecek. Ne demek bu? Ha, vallı ecbe. Vavlı ecbefi fiilini söyleyeyim. Aynel fiili vav olan ecbefi fiiller ecbefi vabi denir. Bir de ecbefi olacak. Biraz sonra o gelecek. Bu derslere ya bir dahaki derste. Evet. Nehi hazırı nasıl yapıyorduk? Nehi hazırı nasıl yapıyorduk? muhatap sigasına diyorduk. Başına nehi laasına getiriyorduk. Sonunu? Emre delalet esinde diyorduk? Bakalım. Tegulü'yü aldık. Başına la'yı koyduk. La tegulü. Sonunu cezmettik. La tegul oldu çekerek. iki sakin bir yere giremeyeceksin. La tegul dedik. Edhil len nahiyete alel ef'ali latiyeti. Gelen fiillere la nahiye dediğimiz nahiye dediğimiz olumsuzluk nehi-i la'sını onu aynı zamanda. Girdir. Gitme. Manası getiriyordu nefiaz. Mhm. Nehi, nehi hazır. Nehi hazır. Nehi yasaklama, nefi olumsuzluk yapma. Tezuru la tezur. La mu? La tekum. Gibi. Tetufu tebule lahir. İkram ile gelen şeyler oku. Şimdi Nehi Hazır'ın bir cümle içerisinde kullanımına örnekler var. La tegul hakeza işte böyle söyleme. Bunun gibi söyleme. Böyle söyleme. La tezurni fil uşa'i Beni yaslı vaktinde yassıda ziyaret etme. Mesai. Beni akşam ziyaret etme o zaman. La tetuf bin guburi Kabirleri tavaf etme. La tesum yavmen ayidi bayram günü oruç tutma. La tekun ya veledu, ey çocuk tembel olma. La tekum min huna buradan e, burada durma. La tekum huna daha uygunlu Min niye geldi burada anlamadım. Buradan kalk mı demek? Buradan kalk, durma. Değil de buradan kalk. O da olabilir, evet. Buradan kalk, öyle de olabilir. Doğru. Lâ tekum minhuna, buradan kalk. Bundan sonra Ecbefi <gülüyor> Yayi geliyor, oraya geçelim mi? Evet. <gülüyor> Pazat-i dersi <Yevudesi> bitiririm ama. <gülüyor> Benim kitabımda dört sayfa var. <gülüyor> Zaten yazılacak şeyler de fazla siz bilirsiniz devam et dersen, derseniz devam ederim inşallah